Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buydur? Münafığın işareti üç şeydir. Üç şeyden münafık tanınır demek istiyor. Yalan konuşur. Sözünde durmaz ve emanete hainlik eder. Ama emanet sadece bilezik emaneti değil. Hacca gidiyorum bu araba sizin otoparkta kalsın dedin mi? O araba emaneti sadece. En büyük emanet söz emanetidir namus iffet emanetidir İffet emanetidir gözün gördüğü şeyi gizlemektir bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor hanımıyla baş başa kaldığı sahneleri daha sonra hanımıyla arası açıldığı için sağa sola anlatanı Allah hesap için bile huzuruna çıkarmayacak buyuruyor kıyamet günü hain çünkü hain kul diye Allah'ın önüne çıkamaz bir daha eşine ait en sır sahneleri bile Sonra onun bir dediğini yapmadı diye Ya da araları açıldı diye O sahneleri ifşa eden Ahlaksızdır Ahlaksız biri Allah'ın huzuruna çıkıp da Cennet dilekçesi nasıl yazar Hainlik Sadece arabayı Sağa sola kaçırma emanetine Hıyanet etmek şeklinde değildir Söz, göz, kulak emaneti var Kulak emaneti kulak bir kadın meclisinde kaza ara ağızdan çıkan bir söz Herhalde dünyanın en büyük istihbarat örgütüne yakalansa o kadar ifşa olmazdı Ama hainlik yok tabi Hainlik yok sadece söz yayıyor Sadece gözünün gördüğünü ifşa ediyor Hain değil ama Güven abidesi